İslam'ın şartlarını yerine getiren biri olarak önümüzdeki Ramazan ayı içerisinde tesettüre girmeye karar verdim. Ancak nefsime çok zor geliyor ve nasıl başaracağımı bilmiyorum. Bu hususta bana yardımcı olursanız sevinirim demiş. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerime var. Mugayyavat-ı Hamse diye biz, bizim bildiğimiz evet. bir ayet-i kerime var. Va mertedirin efsun bi ayi ardın diyor. Bir insan nerede öleceğini, ne zaman öleceğini bilmez diyor. Yani bu hanım kızımızın Ramazan'a kadar yaşayacağı ya bir abi. garantisi var mı? Yok. Ben de ona böyle bir soru sorayım. Bir an önce böyle şu zamana ben bunu yapacağım, bu zamana yapacağım böyle hep maniyalar çıkıyor. İnsanlar ileriye atıyor sevgili Peygamberimiz. İleriye atanlar helak olurlar diyor. Allah O yüzden Ramazan. bir an önce o tesettüre girmesi lazım. Mücadele etmesi lazım. Nefsiyle mücadele etmesi lazım. Çünkü bu Rabbül Aleminin bir emridir. Hı hı. Bir an önce girmesi lazım. Evet. Ramazan'ı beklemesin yani. Hayır beklemesin tabii. Peki nefsine ağır gelen şeyler için nasıl onu teskin edebiliriz hocam? Şimdi biz bu dünyaya bir sefer bir sefere mahsus geliyoruz. Yani bir daha dünyaya geri gelmemiz mümkün değil. Evet. Bizim için öbür dünyada cennet sonsuz, cehennem de sonsuz. Şimdi insan şöyle düşünecek. Bu sonsuz hayat için bir sefer bu dünyaya geldiğim için bu sonsuz hayat için hayatımı, zamanımı, günümü nasıl geçirmeliyim? Sonsuz hayat için. İşte bunu düşündüğü zaman bunu gerçekten tefekkür ederse, burada insan şöyle düşünecek, acaba ben Rabbül Alemin'i mi hoşnut edeyim, yoksa e, insanları mı hoşnut edeyim, e, çevremi mi hoşnut edeyim, evet. arkadaşlarımı mı hoşnut edeyim? Kur'an-ı Kerim'de malumunuz bir ayeti kerime var. E, çok önemli bir ayeti kerime. E, bütün ayetler önemlidir ama, işte bu ayet-i kerime biraz daha bu konuda önem arz ediyor. Estağfurullah. Ya eyyühellezine amenu men yartedde minkum an dinihi Fesevfe ye'tillâhu Ey iman edenler! Her kim sizden, e, dininden vazgeçecek olursa Allah'a bir zarar veremez. Fesevfe ye'tillâhu bi kavmin yuhibbuhum ve yuhibbûnehu Allah onların yerine başka bir millet getirir, başka insanlar yaratır. Efendim Allah onları sever, onlar Allah'ı severler ve ayet-i kerimenin devamında اَذِلَّتِنَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اَعِزَّتِنَ عَلَى kafirin Vasıflarını sayıyor müminlere karşı bunlar mütevazidir kafirlere karşı bak onurludurlar, ya. onurludurlar. Kendilerini günaha sevk edenlere karşı onlar onurludurlar. Ben Rabbimin kuluyum der, Resulullah'ın ümmetiyim der. Devamında çok önemli. وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَتَ لَا Onlar kınayanın kınamasından da korkmazlar. Bütün mesele burada. Ya insanlar bana ne diyecek, çevrem bana ne diyecek, arkadaşlarım bana ne diyecek, onların içerisinde nasıl çıkacağım. Ya bütün bunlar zaten bizi mahvediyorlar.